Örneğin içki içen ya da haram bir fiille meşgul olan insanları öldürmek caiz midir? Ya da İslam'da böyle bir şeyin yeri var mıdır? Hocamız cevaplarsa çok seviniriz demişler. Sizden cevap bekliyoruz inşallah. Evet. Soru güncel ve güzel. Ancak süre çok kısa. Ama yine de özetle söyleyeyim. Bugün dersimizde birkaç kez şu cümleyi kullandık. Suçla ceza orantılı olmalıdır. Evet, evet. Suç ve ceza bireyseldir. Bir, hukukun temel ilkesidir. İslam hukukunun suç ve ceza bireyseldir. İki, suçla ceza orantılıdır. Üç, suçluya ceza verme yetkisi fertlerin değil devletindir. Suçluya ceza verme yetkisi fertlerin değil devletindir. Peki ferdin görevi nedir burada? Ferdin görevi suç sayılan bir şeyi gördüğünde yetkililere yetkililere ihbar etmesi, durumu bildirmesidir. Onun dışında cezalandırma yetkisi asla yoktur. Eğer cezalandırmaya kalkarsa, yetkisi olmadığı bir alanda iş yaptığı için devlet onu cezalandırmak zorundadır. Bu ceza nedir? Tazirdir. Devletin uygun göreceği bir şekilde yetkisizce iş kullanan, kamu düzenini bozan, kamu düzeninde yetkisi olmadığı işlere burnunu sokan insanın alıp o günün şartlarına uygun cezalandırmasına biz tazir diyoruz. Bu üç temel kuralı söyledikten sonra şunu söyleyelim. Öncelikle bu tür eylemlerin Müslümanlarla bir ilgisi yoktur. İslam'la da hiçbir ilgisi yoktur. Peki bunu Daesh denen müzmin terör örgütü üstlendi ve Müslüman olduğunu söylüyor. Evet, Daesh kart olarak İslam kartını kullanıyor. Ama hiçbir şekilde... İslam'ı ve Müslümanları temsil eden bir örgüt değildir. Terörist bir örgüttür. Evet. Buna Müslümanlarla hiçbir bağlantısı nedir? Yoktur. Ve hiçbir Müslüman, aklı başında olan Müslüman, onu İslam'ı temsil eden bir örgüt olarak da kabul edemez. Evet, şimdi ikinciye gelelim. Peki, diyelim ki oradaki insanlar veya bir başka yerdeki insanlar eğleniyorlar. Değil mi? İçki içiyorlar ve eğleniyorlar. Ferdin ceza verme yetkisi var mı? Yok, Yok dedik. Dolayısıyla o şahı soruda onları cezalandırmaya kalktığı vakitte ne yapmış oldu? İslam'ın hükmünü çiğnemiş oldu. İslam'ın emrini ayakları altına almış oldu. Niye? Çünkü böyle bir yetkisi yokken kalktı. O insanları ceza verdi. Peki verdiği ceza orantılı mı? İçki içen insana İslam dini öldürün emri vermiyor ki. Nereden Dolayısıyla bu verdiği ceza hocam? nedir? İslami değildir. Bakın her yöneyle İslamdan uzak. Bak, üç kuralı onun için söyledim. İçki içene İslam'ı verdiği ceza nedir? Belli. Nedir Peki hocam? bunu kim uygular? Devlet. Devlet uygular. Devlet bu ceza uygulamıyor ise fertlerin içki içenlere hiçbir şekilde ceza verme yetkisi yok. yok. Ne yapacak? Kalbinden Allah'ım bunları ıslah et diye dua edecektir. Bu kadar. Ya da eğer kardeşi gibi e, arasında muhabbet olan, aralarında birbirleriyle irtibat olan insanlar varsa nasihat edecek. Kardeş yapma bu yanlış. Bu doğru değil. Rabbimizin cenneti bizi bekliyor. Cennette bize nimetler verilecek. Sen bunu dünyada içtiğinde ahirette bunu içemeyeceksin gibi cennet. Ahirette aynı zamanda da buna karşı büyük azap var. Bak bundan uzak dur deyip nasihat ederek bunu vazgeçilmeye çalışacak. Ama bunu ölüm cezası veremez. Verirse yine İslam'ı çiğnemiş olur. Bak üç hususta. Ceza Verme yetkisi devletinde onu çiğnedi. İkincisi, yapılan suçla orantılı değil, etti buradan çiğnedi. İki. Üçüncüsü, ölümü hak etmeyen insanı öldürdü, buradan ceza. Dolayısıyla bu insan ne oldu? Resmen kamu güvenliğini ve toplumun huzurunu bozluğundan dolayı hem İslamca hem Müslümanlarca terörist oldu. Teröristi de gördüğümüz yerde veya hissettiğimiz yerde Devlete bildirmemiz ve onun gerekli cezayı almasını sağlamamız da bizim dinimizin de vatandaşlığımızın da bir gereğidir.